Ahmet İnsel'le Ufuk Turu Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın. Günaydın abi. Ee, evet şimdi yavaş yavaş gazetelere düşmeye başlamış olan bence oldukça da ilgi çekici ve önemli bu El Cezire te televizyonunun Guardian gazetesiyle beraber Filistin yönetimiyle ilgili yeni gizli belgeler yayınlaması olayı var. Çok sayıda belge 1600. Evet. evet. 1600 belge. Bu belgelerin <gülüyor> e, e, statüsüne bakmak lazım. Yani Wikileaks belgeleri e, türünde e, dil hepsi. E, Wikileaks belgeleri biliyorsunuz Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın e, bakanlığıyla eee Amerikan e, büyükelçilerinin e, yazışmalarından oluşan belgeler. E, burada ise e, Filistin e, İsrail görüşmeleri sırasında e, Filistin e, esas olarak belgeler ondan oluşuyor. Filistin e, müzakere e, şeyinin müzakere ünitesinin Böyle bir e, Filistin tarafında oluşan Ramallah'ta e, e, şey yapan, bürosu Ramallah'ta olan ve e, başında da... E, sahip Erakat mı? Yani baş görüşmeci sıfatıyla? Hayır. Olur. Hayır hayır berekat görüşmeci bu o görüşmelere destek olmak amacıyla kurulmuş olan Britanyalıların desteğiyle kurulmuş olan adı Palestinian Negotiation Support Unite ve başında da ismini yazdım bir tarafa ha, sahib, sahiberekat var evet onu gene baş görüşmeci de o değil mi sağ harekat? Her zaman baş görüşmeci o mu oldu? Benim bildiğim oydu. Yani yani. O zaman olabilir. Evet. Tamam, tamam, pardon. O zaman ben ondan önceki baş görüşmeciyle karıştırdım. Sa tamam, doğru, haklısın, haklısın. Baş görüşmeyi evet, de olabilir. Sahip Harekat da Hayır. zaten işte kendisini de araştıracağını söylemiş zaten bu sızmalardan dolayı. Kendi bürosunu ve birimini de ama... <gülüyor> bu, bu, bu birim, e, Britanya'nın desteğiyle kurmuş olan birim. Kayıtları tutmak, Filistin cephesi tarafından kayıtları tutmak...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 diyelim bu, bu bölüm e, görüşmelerin e, teknik Filin tarafından teknik desteğini veren e, kuruluş olarak devreye girmiş zaten dikkat ederseniz e, belgelerin e, ilk e, belgelerin en eskisi e, 1990 sonunda evet. e, ve esas olarak da e, Clinton'ın düzenlediği görüşmelerden itibaren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 bunun kaynağının e, kim olduğu konusunda e, eski e, Filistin e, güvenlik e, sorumlusu Muhammed Dahlan'ın e, hmm. bunu sızdırdığı konusunda Filistin çevrelerinden gelen e, böyle şey var. Bilgiler var şu anda gazetelere yansımaya başlayan ya Filistin eee lerinde ...de e, yansımaya başlayan... ...bu... ...Muhammed Dahlan eski... E, ...güvenlik e, sorumlusu... E, ...Filistin güvenlik sorumlusu... E, ...Gaze şeridinin... E, ...Hamas'ın... E, ...Gaze şeridini... ...kontrol altına alması öncesinde... ...Gaze şeridinin güçlü adamı... E, ...şu anda yurt dışında... ...ve e, El Cezire'ye... ...onun aracılığıyla... ...veya onun... Of,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 Şey Mahmut Abbas ve e, çevresi Yaşar Abu da, e, evet. de, da devreye girdi biliyorsunuz. Yaşar Abu da, Rabo devreye girdi. hatta o söylü o iddia ediyor e, Katar şeyhinin e, bu işin arkasında olduğunu bu sızmaların. Ama kimse bunlar yalandır demiyor günümüzde. Evet. Mu? İşte ben de onu söyleyecektim evet. Kimse yalandır demiyor. Şunu diyorlar. Bunlar görüşmeler sırasında edilmiş, alınmış pozisyonlar olabilir. Bazıları sahte, bazıları doğru olmayabilir. Ama genelde doğruluğundan bir şüphe, pek fazla şüphe dile getirilmiyor. Çünkü çünkü iki sene önce yanılmıyorsam veya bir buçuk sene önce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 eee kendilerinin Filistin halkına ve dünyaya açıkladıkları e, ilkelerin çok ötesinde. İşte e, Kudüs'ün Doğu Kudüs'ün daha doğrusu ee, yani 1967 öncesi e, Ürdün'e e, dahil olan e, Filistin'in e, e, yönetiminin kendinin başkenti e, kendisinin başkenti olarak tanımladığı eee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 Ee, en e, geniş öneriyi tarihteki en geniş öneriyi yaptık diyor evet. görüşmecilerden bir en büyük e, evet evet işte bizzat sahip e, erekat söylemiş erekat söylüyor, değil evet. mi? Hem, ee, diğer taraftan e, 1967 e, e, sınırlarının e, yeniden e, tanımlanmasına yönelik ki bu anlaşılabilir de bir şey yani illa e, eleştirmemek lazım 67 sınırları da 67 sınırları sonunda Bunların da sonuçta bir barış anlaşması çerçevesinde biraz yerinden oynamasını kabul edilebilir elbette. Ama burada bazı ifadeler var. Filistinlilerin bunu kabul etmeleri pek kolay değil. En azından hiçbir zaman akla gelmemiş boyutta bir taviz. En önemli taviz 1948 sonrası mültecilerinin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 İsraillerin ile e, verilen taviz inanılmaz bir taviz. Evet yaklaşık 5 milyon mültecin geleceği ve geri dönüş hakkı tanınmıyor ya, anlaşıldığı Yılda kadar. Yılda 10 tanırız evet. diyor. 10 binini kabul ederiz. 10 yıl boyunca 10 bin yani 100 binini e, kabul ederseniz olur bu iş diyorlar. <gülüyor> yani yani <gülüyor> <gülüyor> e,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 diyemez mi? Evet, diyebiliriz. Bir de e, bence benim naçizane görüşüm buradaki en çarpıcı noktalardan biri bütün bu sızan belgelerden ki devam edecek sızmaya da. Evet. 26'sına kadar diyorlardı. Evet, devam. E, evet, Yarın da evet. de en son. Belki şey daha da. Belki de daha fazla. Galiba bir de diğer taraftan Guardian'dan öğrendiğimize göre e, Wikileaks'in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 Bu kilit nasıl kırılır üzerine Truthout internet sitesinde çıkmıştı. Orada da yani bunun tek şeyi diyordu. Yani buradaki açmazı kırmak için bu illüzyonumuz var. Amerika Birleşik Devletleri'nin böyle dürüst bir ara bulucu olduğunu ve umutsuzca uğraşıyor işte. Ve asıl şeyi kabul etmekten geçebilir ancak diyordu. Çözüm İsra Amerika ile İsrail bir tarafta ve dünyanın da geri kalanı onları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 Evet. Bazı e, Arap ülkelerinin de şu iş böyle devam etsin, e, biz de diktatörlüklerimize devam edelim diye düşünerek... Süpersiz ama Amerika e, o kadar güçlü ki evet, evet, <gülüyor> halledebilir evet. tek başına meseleyi. Evet tabii. E, şimdi dolayısıyla şöyle bir e, değerlendirme yapalım, hızlı bir değerlendirme yapalım. Birincisi belgelerde ortaya çıkanlar... E, e,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 Ee, üçüncüsü e, Filistin tarafının sıkışmışlığını ve çaresizliğini çok açık bir çizgiler evet. Dördüncüsü İsrail tarafının hiçbir şekilde bir e, barış anlaşmasına e, adil, göreli adil diyelim hani tamamen adil değil, göreli adil bir anlaşmaya da e, yatkın olmadığını e, o e, Fransız e, Filistin m, kökenli Fransız avukatın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 Kendilerinin büyük ölçüde gelişmesine katkıda bulundukları İsrail açısından söylüyorum. Hamas'ı yegane rakip olarak bırakma stratejisi izliyorlar diye böyle bir şeytani plan e, yürütülüyorsa onu bilemem. E, ama e, Hamas burada tabii e, güçlenen taraf eee evet, güçlenen taraf. Filistin halkı içinde bir yeni bir mücadele zemini oluşabilir. Gerçek lider bulabilmek açısından bastırabilirler. Onlar da bence karlı çıkacaklardır. Huzurlarınızda. E, Filistin halkı genel olarak yani yarısı da çadırda yaşıyor. Hamas'ın yönetim altında yaşıyor. Dolayısıyla yani Filistin halkı için tabi ki bu tür gerçekten de görüyoruz ki bu tür e, bu önümüzdeki dönem WikiLeaks belgelerinin de gösterdiği gibi Tunus'ta ki e, ayaklanma Devrim demeyelim daha ona bir ayaklanma yaşanıyor küçük aşağılamak için söylemiyorum e, tersine e, ayaklanma olduğu için de zaten e, kimse hakim olamıyor ve galiba e, yavaş yavaş e, eski rejimin insanlarını o ayaklanma e, temizleyecek e, Tunus'taki ayaklanmayı e, tetikleyen demeyeyim ama e,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 Ahmet İnsel ile Ufuk Turu <Gülüyor>